Ne buyurmuştun ayet kerimede? De ki işte benim yolum. Benim yolum basiret üzeredir. Basiret üzere sizi Allah'a davet ediyorum. Allah'ı basirete davet ediyorum. Allah'ı görmeye davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ve ben müşriklerden değilim de. Allah'a davet. Allah'ın tecellisine davet, aşka davet, muhabbete davet. Aşka yolculuğa davet. Buna beraber aşkıyla yolculuğa davet, aşk olmaya davet. Bundan sonra eğer biri tasavvufi anlamak isterse bu kelimelerle anlaması yeterlidir. Böyle anlaşılması gerekir. Başka tarafa da çekilmez bunlar. Bu da bizim yolumuz. Bir de mesela dediğim ya nefsin mertebeleri bir de Allah'tan öğrenelim. Allah yolculuğu nasıl tarif ediyor? Nasıl davet ediyor? Bir de oradan öğrenelim. Nereden öğreneceğiz? En kestirme yoldan. Çünkü Kur'an'ın bütününden anlaman gerekiyor. Eğer Fatiha Kur'an'ın özeti ise bu durumda özetle yedi mertebeyi de nefsin yedi mertebesini de kalbin yedi mertebesini de buna beraber bu yolculuğu da seyri ilallah, seyri meallah seyri fillah dedikleri bu aşka seyir, aşka seyir aşk olmaya seyir de seyri Fatiha ile anlayacağız. Burası çok önemli yalnız. Ayete dayanmayan her şey batıldır. Allah anlatmamışsa öyle o yanlıştır çünkü. Nefsin 7 mertebesini nasıl anlatıyor Allah? Fatiha ile. Nereden başlamamız gerekir? Allah insanı en güzel surette yarattı. Ehseni takvim kuvamda yarattı, kamil manada yarattı, fıtrat itibariyle yarattı. Ona her şeyi vermiştir. Bir doğuna, ben senin Rabbin değil miyim diye sormuş. O da şey şehittir." demiş. Buna şahit olmuş. Sonra onu en aşağıya bıraktık dedi. En aşağıya. Esfel-i en aşağısı. Zahiri olarak hiçbir şey bilmez. Dünyaya gelince hiçbir şey bilmiyor. Manevi olarak da bütünüyle perdelenmiş. Bu durumda ler aleyhim dalil en aşağıdaki orasıdır. Delalette en son delalet geliyor. Mağdub ve delalet. Delalettedir. Yolunu kaybetmiş ve şaşırmış. Bütün insanlar öyledir. Yolunu kaybetmiş ve şaşırmış. Allah'tan yol göstericisi olmadan kendi nefsinin hevasına uyandan daha delalete kim vardır dedi. Ve bu bunun bu yol göstericinin Allah'tan olması gerekir. Yoksa delalet nedir? Allah sınır koymuş oraya. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz de buyuruyor. Daha önce iman nedir? Kitap nedir bilmezdi. Seni delalete bulup hidayete erdirmedi mi buyurdu? Oradaymış. Delalet. En aşağıda. Oradan çıkması gerekir. Yolculuğu yukarı doğru yapması gerekir. Bir adım atar, ileri gelir. Evet. Nereye gelir? Gazap. Allah'ın gazabı. Orada yolunu kaybetmiş. Bir adım attığında biraz daha ileri gelmiş olur. Bu durumda aslında Rabbi ile muhatap olmuş olur. Ya onu kabul eder ya kabul etmez. Küçük bir adım atmış ama aynı ayet içindedir yalnız. Aynı bölümdedir, daha oradan çıkmamış. Rabbini aramaya başlar. Göğe bakar, aya bakar, güneşe bakar, yıldızlara bakar. Hazreti İbrahim gibi başlar Rabbini aramaya. Bu emare nefsi halidir. Daha yeni başlamış, delalettedir. Bir adım daha ileri geldiğinde hangi ayete geliyor? سِرَتَ اللَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Kendisine nimet verdiği kulların yolu. Evet. Başlar, o yolu gösterecek hidayetçi aramaya. Elbette ki insanlardan arar. Herkesi dinlemeye, anlamaya çalışır. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları anlar. Fıtrat itibariyle anlar, bilir ve onları tanır. Onları seviyor çünkü ruhu seviyor, fatratı seviyor. Onlarla beraber olduğunda ben de bunların kazandığını kazanmak istiyorum dediğinde bir adım attı, evet. nere çıktı? Levameye. Ama hatası var, kusuru var, yanlış fikirleri, yanlış düşünceleri var. Hala şirkten kurtulamamış. Ama yola girmiş, onlarla beraber oldu. Yolculuk başlamamış ama beraber olmak bile. Onu o halden gazaba uğramaktan, delarete kalmaktan kurtardı. Bir adım daha attığında, onlarla beraber yürümeye başladığında nereye gelir? Evet, ondan önce hangi ayet var? Ehdine siratel müstakim. Onlarla beraber siratel müstakime girdi. Yola başladı, yolculuk başladı. Burası mülhime makamiydi. Artık başlar ilham almaya. Onların tarif ettiği gibi. İlham almaya başlıyor artık. Yolculuk yapıyor. Onların kazandığını kazanmak için çaba gayret sarf ediyor. Buna beraber hidayet şey uyuyor Yol yürüyor. Burası müslüman makamı. Ondan sonra hangisi gelir? Ondan önce yani. Yukarı çıkması gerekir. Niye yukarı çıkması gerekir? Allah niye yukarıdan anlattı? Aşağıdan anlatmadı da Fatihayı. Çünkü O'nun cennetten indirmiş, yukarıdan aşağıya indirmişti. O'nun yukarıdan aşağıyı bunu anlaması gerekir ki aşağıdan yukarı çıkabilsin. Ondan sonra İyâkena Abdû, İyâkena Stâin gelir. Tam ortadaki ayet. Yalnız seni seviyorum, yalnız sana Abd oluyorum. İtminan. Kul. İtminan buldu. Bunu söylediyse itminana erdi, kazandı. O sınırı geçti. Yani kula kul olmaktan varlığa, mahlukata, dünyaya arzularına, isteklerine, nefse, şeytana kul olmaktan kurtuldu. Bunu söyleyince ya kenab duyu keneste aynı deyince itminandaki kul. Bak ne kadar güzel anlatmış. Nasıl tarif etmiş? Günde 20 sefer, 40 sefer böyle ona söylettiriyor. Yolu unutma. Nereden geldiğini unutma. Nereye gideceğini de unutma. Ne yapman gerektiğini anla iyice. Anlamadım. Okumadık ya anlayalım. Aslında yol bu iki bölümdür. İtminana kadar, itminandan sonra. Ondan sonra ne gelir? Maliki ye Yolculuk devam ediyor. Din gününün maliki. Allah din gününün malikidir. Artık kul hesabını görüyor. Maliki mi Din kıyamet gününde hesap gören değildir sadece. Kulun hesabı burada görülür. Burada görülmesi gerekir. Maliki Yevmi Din'i burada tanıması gerekir. Bunun da Burada kendi hesabıyla karşılaşması gerekir. Yolculuk esasında hesabı görülüyor. Allah'ı hesap görücü olarak, Allah yeter buyurdu ayet-i kerimede, o da hesabını Allah'a gördürüyor. Allah'ın vahyine gördürüyor. Allah'ın peygamberine hesabını gördürüyor. Onlara göre hesap görüyor. Hesabı Allah ile görüyor. Maliki-i Ümidin. Öyle bir hesap verir ki onda hesaptan eser kalmaz. O dehşet halinde değil onda herhangi bir şey, kendisi kalmıyor orada. Teslim oluyor bütünüyle. Bütünüyle o teslimeti ona rızayı getiriyor. Allah'tan razı oluyor. O Allah'tan razı olunca bir sonraki gelir ki Allah da ondan razı olur. Birinciki neydi? er rahman Rahim öyle mi? Allah, Allah'ı artık Rahman ve Rahim olarak tanır. Allah kendini ona Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Ben senin Rahman ve Rahim Rabbim der. Ondan razı olmuş. Bir önceki neydi? Elhamdülillahi Rabbil alemi. Cennete vardı. Evet. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Cennete gidenlerin son sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Cennete vardı, gönlü cennet oldu. Allah'ın tecellisine garp oldu. O Allah'tan, Allah ondan razı oldu. Gönül Cennete döndü, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Bunu cennetin tam ortasından söyledi. Bak Allah seyri nasıl anlatmış Uslat yolculuğunu nasıl anlatmış Kendisine varan yolu nasıl anlatmış